Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da Nasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. İstanbul'da iki organik yaşam gönüllüsü müdaivimi bu işe baş koymuş iki değerli insanla birlikteyiz. Aynı zamanda Şişli Organik Pazarında komisyon üyesi ve Buday Derneği derneği üyesi Şebnem Yılmaz ve Ali Sinan Tüzer. Hoş geldiniz. Hoş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Leyla'cığım. <gülüyor> Sen nasılsın? Sizin hikayeniz çok önemli benim için. Çünkü e, her ikiniz de e, şehirde insanlara temiz gıda ulaştırmak için çok ciddi emek. Ve e, emek veriyorsunuz ve çaba sarf ediyorsunuz. Ve ben buna e, şahit oluyorum. Onun için önce Şebnem seninle başlamak istiyorum. Senin e, ne zaman başladı organik e, gıdaya ulaşmak ve ulaştırmakla ilgili bu çaban? Canım şimdi aslında şöyle biraz aileden geliyor bu bilinç. Çok 1970'lerde bütün yani margarinlerin olduğu dönemde hı hı. bile bizim evimize girmeyen bir sistemin öyle bir ailenin evladıyım. Şanslısın o zaman. Şanslıyım abi. kesinlikle. Çünkü bilinç o zaman başladı. ve evet. Her zaman annem işte evde yemek yaptığı sistemde her zaman sağlıklı yemeğe önem verildi. Doğal olanı o zaman organik ayrımının olmadığı ve hakikaten doğru üretimle. Ee, üreten insanlardan ulaşmaya çalıştık. Benim baba tarafım köylü, zaten köylü, hı hı. hala daha köyde yaşayan insanlar var. Ee, böyle bir bilinçten çıktığım için zaman içinde evrildi, evrildi. Ben ilk organik pazarın açılışından beri e, tamamen sertifikalı ürün tüketen, tüketici tarafımla hı hı. başladı aslına bakarsan. Ama tabii ki annelik rolüyle. Evet. Ee, artık 19 yaşında kocaman oldu Çok uzun zaman oldu <gülüyor> Evet mazimiz beraberce öyle başladı aslında e, 25 yıl kurumsal hayatta çalıştım hı hı. E, Hem seviyorum hem gönül verdiğim bir e, alan ne olursa olsun Bunu işe çevirmek istedim zaman içinde ve işe dönüştü Yani evet. hikaye aslında böyle başladı Ama ticari bir kaygısı olmayan bir iş Yani ticari kaygısı Olmayan bir iş. Ticari... Evet hepimizin temel ihtiyaçları var. Ee, buradan işte bir şekilde para kazanıyoruz. Ama siz daha çok e, bunu bir felsefe olarak karşı tarafı aşılama yolunu Kesinlikle. seçmişsiniz. Zaten onu söylüyorum. Yani buradan böyle bir şeyin için sistem içinde zengin olmak mümkün evet. değil. <gülüyor> Heveslenenler varsa söylemiş olalım. <gülüyor> Gerçekten gönüllülük esasıyla yürüyen. Ee, ve yani insanı, doğayı, hayvanı, sistemi, felsefeyi, her şeyi sevip, özümseyip ve paylaşmak isteyerek ancak yani çoğaltmak isteyeceğin bir şeyle yol alabilirsin. Yoksa aman ben bundan para kazanayım, ee, işte bir şekilde hani anlatayım arada da bir şeyler olsun hani felsefesini savunmuş gibi görüneyim falan öyle bir şey yok, öyle bir hayat yok. Evet, peki e, şimdi anneden gelen bir miras ve bir de anne olma ee, Aynen şeyi de çok harbazdı Sinan'cım sen... Ee, sen e, nasıl çıktın bu yola? Hani e, annelikle ilgili bir şeyin yok. <gülüyor> Geçmişin yok. <gülüyor> Onu biliyoruz. Yok. Önceki hayatın belki olabilir ama şu anda yok. Senin nasıl başladı organik yaşamla ilgili merakın ve hikayen? Tabii ki ailelerimizin çok etkisi var. Yani o köyle olan bağlantılar, kırsalla olan hikayeler... E, ...hiç değişmeyecek şekilde bize aktarıldı. E, bunun dışında biz e, kendimiz... Sosyal aktiviteleri ve sivil toplum örgütlerine dahil olmaya başladığımız zamanlar ki gençlik yılları işte ortaokul, lise zamanları, üniversite zamanları daha çok e, benim ilgimi işte doğa sporları, hmm. aktiviteler, işte e, doğa derneği o zaman yeni kurulmuştu daha yeni başlıyordu onların aktiviteleri, tırmanış, dağcılık bilmem ne böyle e, trekking her tür şeye bir bulaştık. Onunla beraber e, doğada olmak çok güzeldi ve e, ekibin... E, ...böyle temiz üretim alanlarına, temiz üretim gruplarına dahil olmasıyla ben de onların içinde buldum kendimi aslında. Hmm. İlk tohum takas şenlikleri ve üretim daha doğrusu o zaman üretim kooperatifleri değildi de bir köylünün veya kırsalın kalkınma projeleriydi. Onların içinden çıkarak daha bunu şehirde nasıl yapabiliriz, daha nasıl organize hale gelebilir diye hep baktık, araştırdık. E aslında buğdayın etrafında toplanıyor genelde hı hı. İstanbul ve büyük şehirlerdeki tüm bu benzer çalışmalar. Daha kolay vücut buluyor. Daha doğru kanallara gidiyor. Çünkü daha önceden hazırlanmış bir network ve ilişkileri olduğu için daha doğru şekilde ve güvenilir oluyorsunuz. Çünkü de kendi veya o kurulan network'ün kendi değerleri olduğu için çabuk filtreleniyorsunuz ve kendinizi de ve yapmak istediğinizde doğru yere ulaştırabiliyorsunuz. Tabi biz bu kırsal kalkınmadaki ilk yaptığımız proje e, Balıkesir bölgesinde üretimdi. Ha, üretime de evet, dahil tabii, oldun yani dahil olduk. İlk öyle başladık. Hı -hı. Daha sonradan e, üretimde orada olmanın, orada olamamanın aslında çok Hı -hı. E, şeyini, sıkıntılarını çektik, yaşadık. Ve e, bu sırada çok fazla üreticiyi keşfettik, daha da fazla. Bu iki Altı yılları. Hı hı. Ee, öyle olunca dedi ki ya bu insanlar üretiyor. Asıl problem bunu pazar denen yere ulaştırmak ve insanlara doğru şekilde sunmak. Ee, ve bunu da nasıl yaparız diye illa üreteceğiz ya. Hı hı. Yani al satçı zihniyetimiz yok. Aynı şekilde Şebnem de öyle. Ee, bir catering e, sistemi kurduk. Hı. Catering sistemi de güzel ilerledi. E, fakat bu sefer de, de şehirde lojistik problemi catering'i biraz boğdu Dedik ki biz bunların hepsini birleştirelim. Hem üreticinin ürettiğini hem kendi pişirdiğimiz insanların yiyeceği bir sistem kuralım. E, Balya Organi'yi kurduk Cihangir'de. E, bu da kendi içerisinde büyüdü. Amacımız tabii ki büyük ticari karlar değil ama kendini devam ettiren bir ticari sistem kurmamız gerekiyor. Çünkü Aksi takdirde evet, yaptığınız bir süreklilik olmaz. Evet yani mesela bir dilek çeşmesinin nasıl hikayesi var herkes oraya para hı hı. atıyor. O hikaye olmasa kim soruya para atmaz. Evet. Yani biz de o, onu, o sistemi ayakta tutacak adet ticaret ve düzgün marjlarla e, sistemler kurduk. Lakin bu sistemlerin en çok zorlandığı zamanlar, bu ekonomik krizlerin ve tercihlerin değiştiği zamanlar. Mesela biz son iki yıldır bunu, ızdırabını yaşıyoruz. Ha. Çünkü bizim arkada ne kadar know olsa da, birikmiş akçemiz olmadığında bu evet. sistemlerden ticari olarak bakmadığımızda biz bunun zırabını çektik. Ve biz mesela Şebnem'le de o kararı aldık. Ya bizde çok ciddi nohav var. Hı hı. Mesela sen de bu konuda fikir sahibisin hı hı. bazılarında. Ya niye bunları insanlara ulaştırıp da bunu nasıl bir şekilde katma değerli hale getirmiyoruz? İlla paketli ürünlerden tamam insanlara adi şekilde ulaşsın kazanç olsun. Ama bu nohavı Hı hı. insanlara çünkü bilgi de bilgi, e, en, e, en zor e, şey bilgiyi e, paylaşmak aslında e, bilgi tecrübesini e, yaşadığın tecrübeyi paylaşmak mesela bizim o kadar çok tecrübemiz var ki e, bu anlattıklarımın hepsini benle beraber şey çünkü son bizim 5 yılımız beraber bu konuda geçtiği için benim söylediğim her şey bana ait diye değil hı hı. kendisinde de var e, bir küçük işletmenin şehirde nasıl kurulabileceğini nasıl yönetilebileceğini nasıl bir Kendini sürdürebilecek ticari sistemi ile ilgili ticaretin nasıl yapılacağını, nasıl filtreler olup e, ürün seçeceğimizi, alaklı alaklı, adil, adil bir şey yapılabileceğini hepsinin dataları bizde var. Mesela biz bunu gerçekten bu işe aklına aman iyi fikir geldi 3 kuruşum var az sermayede iyi karlı bir iş yapayım fikriyle girenlerin dışında girmek isteyenleri mesela bu datayı paylaşabiliriz Hı -hı. ve e, emin olun. Yani benim 10 yıl oldu ticari hı hı. olarak. Şebnem'in 5 yılı geçiyor. Böyle bir avantajla başlamak adına insanlar gelip bunu öğrenebilirler. Ama bu şöyle bir şey değil. Bu bir çay sohbeti değil. Hı hı. Bu gerçekten e, yapılabilecek bir yatırımla ilgili konuşma e, sohbeti olur. Çünkü biz burada bir kişiyle bunu anlatıp aktarırken arkada bir sürü üretici, adet ticaret yapan, ee, ürün paketleyen insanlar veya katma değerli ürün yapan insanlar, kadınlar, kadın grupları e, ve kooperatifler var. Ki biliyorsun e, kooperatifçilik son 3-5 yıldır da hı hı. E, şehirden kırsala göçenler nedeniyle de arttı ve üretim de var. E, o yüzden mesela bunları bir şekilde net bir data olarak insanlara aktarabiliriz. Ve bunların hepsini biz zaten her gün konuşuyoruz. Peki... Bu bilgiyi aktarmak, bu bilgi dolaşımını sağlamak için e, atölyeler, sohbetler, buluşmalar düzenliyor musunuz? E, yaptığımız gönüllü olarak atölyeler var. Fakat bu gönüllü atölyelerde pek çoğunda e, bilginin israf edildiğini görüyoruz. Çünkü ha. yani bedava demeyeyim de yani, daha kontrolsüz, daha sohbet gibi olduğu için bir de siz davetli olduğunuz için kontrol sizin elinizde değil. Biz Şebnem'le bir... Şablon üzerinde adım adım belki 3'e 4'e bölünmüş bir şekilde gerçekten eğitip insanların orada bir şey aldığı zaman e, gerçek bir tecrübeyle. Çünkü biz öyle bir dönemde bu işi yaptık ki e, çok ciddi 2-3 kriz, hı hı. E, ciddi üretim metotlarıyla ilgili duvara tostlamalar onları etrafımızda o kadar burada büyük insanlarla yaşamadık ki. Çok ciddi trend değişikliklerim. Yani trend değişikliklerinde mesela sosyal, sosyal medya, medya gündeme bu kadar çok gelmesi aslında biz dedin ya bilgi çok, çok önemli. Yıllardır bütün bu yaşadıklarımıza çocukluğumuzdan, ailemizden getirdiğimiz veya işte takip ettiğimiz sistemler içinde cebimize biriktirdiklerimizi evet paylaşmak istiyoruz ve bilabeder dükkanlarımıza büyük bir keyifle insanları bilinçlendirmek adına yapıyoruz. Ama burada kimse kusura bakmasın gerçekten tüketin Tüketicinin bilinçlendirilmesi en önemli olan hmm. yani bir, bir bir şirazeler kaydı bir ara Leyla ona, ona inanıyorum ben çünkü e, hani müşteri tüketici e, varlığında da olmaz olmazlar var bence. Hmm. Yani alıp sadece bir şeyi yamyam yam gibi tüketip yok etmek ve her şeyi hak sahibi görmek yerine nasıl daha katkılı davranırız hmm. nasıl bu işe yani çorbada nasıl tuzumuz oluru. Her şekilde herkesin yapması gerekiyor üstüne düşen sorumluluğu alması gerekiyor düşüncesindeyim açıkçası. Peki tüketicinin burada üzerine düşen nedir peki? Yani mesela alıp tüketmek, yediği gıdayı sorgulamak Doğru e, noktalardan dışında. bu bilgiye ulaşmak hmm. bence en önemlisi. Yani bizim gördüğümüz çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Hala daha doğal ve organik tartışılıyor. Biz hala daha kendi noktalarımızda organin ve sertifikalı organiğin neden önemli olduğunu anlatmak için hakikaten kendimizi yırtıyoruz. Ve bu anlamda benim çok klasik hani söylediğim bir örnek vardır. Eli kör bıçaklı şey, savaşçılar gibi yani yel değirmenlerine karşı. Don Kişotlar gibi görüyoruz kendimizi açıkçası. Çünkü e, yaşadığımız düzen ve sistem içinde biraz açıkçası parayı veren düdüğü çalarla hı hı. Işte sosyal medya kullanımı, reklam kullanımı ki geçmiş ha. reklamcı, profesyonel evet. çalışmış bir reklamcı olarak da bunu söylüyorum, çok rahat da konuşuyorum. Birazcık PR'ını yapan, biraz ön plana çıkan, biraz arkada sermaye destekçileri e, alıyor, yürüyor, gidiyor ve işin en tehlikeli tarafı zihinleri kar şey, e, karıştırıyor, bulandırıyor. Hı hı. Yani doğal, eşit değildir organik. Allah evet. aşkına hani bunu bir, bir <gülüyor> artık insan... Yani tüketicinin en önemli mesuliyeti bence kavramları doğru ayrıştırması, doğru gıdanın, temiz gıdanın, ahlaklı olanın ve felsefesinin birazcık peşinden gidiyor olması. Yani hani biri sosyal medya fenomeni diye ha. onun peşinden höldür öldür gitmek yerine, ee, bizim gibi işini severek yapan ki biliyorsun nerelerde nasıl yer alıyoruz normal dükkanlarımız dışında ya da varlığımız dışında ee, bizim gibi yerler noktalar ve insanlar ve gönül verenler var biraz onların bulunması lazım ee, azıcık daha takip ederken biraz daha pencerelerin ufukların azıcık daha açılması lazım diye Peki ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz genel olarak? Ee, ürünlerimizi çok net Feriköy pazarından e, alıyoruz. Ama tanıdığımız, bildiğimiz ve organik sertifikalı ürün üreten. Hı hı. Aslında buğdayca da hı hı. E, önerilen veya bilinen üreticilerden direkt olarak da alabiliyoruz. Evet. Küçük üretici, üreticiyi destekleyen bir haliniz de var aslında. Kesinlikle. Sizin. Ben onu biliyorum. yani Büyük büyük çapta üretim yapan e, üreticilerden ziyade küçük üreticiyi e, tercih i̇şte ediyorsunuz. Felsefesi derken zaten onu da barındırıyor. Hı hı. E, i̇şte hani nasıl büyük sistemler, büyük marketlerden alışveriş yapmak ya da mahalle esnafını Korumak, kollamak gibi bir zihniyet varsa ki bunu da çok altını çize çize vurguladığımız bir şey. Hı hı. Ee, mahalledeki esnaf yoksa yaşam yok. Çok net. Biz kendi sistemlerimizde sesinden Cihangir'de ve nakatlarda Tatlı minik Mahallelerdeyiz aslında bir taraftan hani Cihangir belki daha popüler ama Etilere katlarda baktığında öyle Tabii. Biz hale, hala da geçmişte Nasıl komşunun Birbirine külüne muhtaç olduğu Zamanki tanışıklığı Ve o sıcak ortamı yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz açıkçası Peki bu Buraya gelene kadar çok zorlandığınızdan Eminim işte üretici bulmak olsun ürün tedarik Hı -hı. etmek olsun, o ürünleri pazarlamak olsun, işte insanlara derdinizi anlatmak olsun. Hani e, bununla ilgili en sıkıntılı e, süreç, en, Size en çok yoran şey ne oldu mesela? Hayır hayır bu soruyu ikinize de sormak istiyorum. E, ayağınızın en çok takıldığı nokta hani, neydi? Valla iç içe geçti şimdi bir sürü şey söyleyebilirim. İç içe geçmiş bir sürü sıkıntı var. Şimdi büyüklere karşı varlığını korumak çok kolay değil. Yani ben baktığın zaman çok da bireysel yani Sinan belki biraz daha hani aile desteğinin aldığı bir sistemde ben tek başımayım. Bir tane de ya da zaman zaman günlere göre evet, etkinliklere göre birkaç çalışanım kadın var. Kadın girişimci olma sana karşı pozitif bir ayrımcılığa <gülüyor> sebep oluyor benim için en azından. Teşekkür aslında. ederim. şey evet birazcık kafası kırık modellerden. Yani nasıl cesaret ettim, ne yaptım, ne ettim de girdim bu işe. Ee, Sinan tabii hani bu, buna çok gülüyor bu duruma. Çünkü ben Sinan'ın da eski müşterisiydim. Yani ha, nasıl pazarın öyle. eski müşterisiydim. <gülüyor> Bölünerek aldınız aslında. Öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, hatta İlk girişimde Sinan'dan gizledim. Yani hmm. dükkanı tutuşun ve şeye girişte yani sektöre bu giriş ve girişimciliği yaparken açıkçası çünkü biliyorum yaşadığı zorluk sıkıntıları zaman zaman dile getirdiği için bana durduracaktı beni. Hı -hı. Ben Hı -hı. de durdurulmamak için evet. öyle bu dostuma evet. Ha Tamam iyi yaptım harika tamam bir taraftan e, gönlünü insanın çok tatmin eden ve muhteşem bir şey ve gerçekten kimin birazcık... Penceresini aralayabiliyorsan veya kimin çorbasına otuzu koyabiliyorsan ya da kimde soru işareti yaratabiliyorsan yediği sağlıklı temiz güvenilir gıda ile ilgili bu manevi olarak çok ciddi şey getiriyor mutluluk getiriyor. Ama ekonomik şartlar benim kendi adıma çok net söyleyeyim arkada öyle koca bir sermaye sistem vesaire olmadığı için en çok zorlandığım kısım ha. o. Uh -huh. 2014'te açtım 2014'ten evet. buraya gelen süreçte yani işte hani son beş bir beş yıl. yıla uh -huh. bakarsak aslında hani kolay zamanlardan ülke olarak da geçmediğimiz için aynı şeyi sonuçta esnafa sirayet ediyor ne olursa olsun çok net söyleyeceğim en ana başlık birinci sırada maddi. Müşterilerimin çoğu yurt dışına gitti. Hmm. Bu da tabii ki hani bir evet. ilişki kuruyorsun. Ben hep söylerim biz dost biriktiriyoruz. İnsan biriktiriyoruz aslında. Müşteri diye bakmıyorum onlara. Evet. Ee, i̇nsanlarımızı yurt dışına yolcu ettik. Bazılarını gerçekten arabanın arkalarından su döktük. <gülüyor> evet <gülüyor> Mahalleliyiz maddi ya. şeyler. Sen Sinan? <gülüyor> Ma maddiyatın <gülüyor> dışında. Şey... Ee... Ben e, bulunduğumuz dönemin böyle yüz yıllık bir ızdırabı ziplleyerek on yılda yaşadığımızı düşünüyorum. Ha, hızlandırılmış evrim hızlandırılmış şey bir <gülüyor> evrim şey evet. gibi. Bunun içerisinde evet ekonomik sıkıntılar, e, yaşamın değişmesi. Yani her yönde, her yerde bir zorlama olduğu için e, bırakıp giden tercihlerini değiştiren çok insanlar oldu. Şebnemin anlattıklarının hepsinin üzerine e, yaşantı şekli ve tüketim şekli de değişti. Böyle olunca yaptığımız iş buna hemen ayak uydurmuyor. Ama hemen ayak uydurabilen sermayeler var. Ve bunu hemen satın aldılar. Hmm. Bizim yaptığımız işler e, eskiden çok daha yukarıda bir kalitede hizmet veren e, birer dükkanken sıradan e, rekabet eden bakkallar veya bir şeyler satmaya çalışan cılız, sesler esnafa bilmem neye döndü. Ama en başında da bahsettiğim gibi bizim elimizde herhangi bir alsatçıdan daha fazla know-how var. Yani bilgi var. Hı hı. Bu, bu bilgiyle beraber biz ortada kaldık. Müşterimize anlattığımız şeyler müşteriye ilgi çekmemeye başladı. Tıpkı sosyal medyada anlattığı gibi son 10 yılda iki şey trend yükseldi. Evet sağlıklı beslenme ve yaşamı çok pompaladı ve arttırdı. Birileri kazançlı çıkmış olabilir. Ama sosyal medyanın desteklediği benim tanımadığım biri... Fit porno, spor yap, kolunu yap, şey, Hı -hı. kolunu sık, çek. İkincisi de food porno, yani tabağını, Hı -hı. yemeğini yaptığını e, çek, paylaş. İnsanlar bunu tüketmek adına yeni açılan bütün dükkanları gezdiler, dolaştılar, resmettiler ve çok hızlı çok tükettiler. Hızlı Hı -hı. Bizleri tükettiler, yaptıklarımızı tükettiler. Daha tadına bile bakmadan, damaklarına bile gelmeden, sadece resimden. Böyle olunca bir patlama oldu. Talebi olmayan bir... Arz patlaması, dükkanlar açıldı, markalar çıktı, ürünler oldu. E tamam, bu ürünlerin tamamını dolduracak kadar üretim yok. Hmm. E o zaman bunun yarısı feyik olmak zor. Evet. Sadece makyajcı. Bizim biz bunu anlatırken çok zorlandık. Yani aslında mesele organik ürün tüketmek değil aslında mesele organik ürünü küçük üreticiden sağlayıp aldığınız Hı -hı. ürünün kime fayda sağladığını Hı -hı. bilmek ve o ürünün üretim aşamasında neler olduğunu üretimle bağı koparmamak. Kesinlikle. Yani pahalı yani. markaların e, organik ürünlerini tüketmek aslında organik e, yaşama bir katkı sağlamıyor. Organik şey felsefesiyle yok. bir şeyi yok. Orada biraz bencilik var sanırım. Hani en iyisini ben tüketeyim çünkü bunu ben hak ediyorum. Bir Aynen onu. <gülüyor> Bir ürün var ki yeri geliyor ambalajıyla içindeki ürünün maliyeti hmm. başa baş geliyor. Ve o ambalaj hmm. için onu oluyor? Tıpkı şey gibi e, kilometrelerce yol ve e, karbon <gülüyor> ayak İkili. izi Hı -hı. çıkarıp Tüketenir. bir ürüne evet. ulaşmak gibi saçma. Sağladığı faydadan e, o hesaptan şaşabiliyorsunuz. İkimizin yani. dükkanında da karbon ayak iziyle ilgili herhangi bir şey söylediğimizde... Hı -hı. İnsanlar evet. yani çok tuhaf bakıyor bu ne evet. falan diye ya o zaten, zaten... yaşamsal olarak bu işin felsefesini bir savunmak lazım gerçekten Hı -hı. ben şey yapıyorum hani insanlar da bazen kızıyor biraz keskin kalıyor dilim herhalde ee, organik dükkan sahibiyken kusura bakmasın hiç kimse de benim üstüm başım e, konvansiyonel deterjan kokması yani pardon hı hı. sen orada suyu kirletiyorsan doğaya zarar veriyorsan aynı zamanda ya da işte hani yaptığın sistemde sadece o şaşa ile karşı taraftaki arz telep yaratıp o, e, döngüyü sağlamak için ona göre harcamalar yapıyorsan ve yok ediyorsan yani bu benim felsefeme ait bir şey değil insanlar bunun ayrımında değil şunu fark ettim Leyla bu 5 yıllık esnaf hayatımda 25 yıllık kurumsalın üstüne gerçekten. Ee, en çok zorlandığımız şey şu organik ürünü noktalarda dükkanlarımızda tüketiciyle buluştururken. Biz marka satmıyoruz. Marka hı hı. derken yani tabii markalı paket hı hı. ürünleri demiyorum. Hani o. Ee, tırnak arasında işte janjanlı pahalı markaları satmadığımız ve insanlar yediklerini beslenme gıda olarak bedenini aldığı için gösteremiyorlar onu fark ettim. Yani sen marka bir restoranda e, millet birbirini tekliyor hmm. kendine işte şuradayım diyor burada buluşuyor daha sosyalleşiyor bizim alanlarımız sosyalleşme yeri değil. Sadece en doğru, en güvenilir, en sağlıklı gıdaya ulaşabilecekleri ve bunun için biz bu sözleri zaten yola çıkarken verdiğimiz için altında da imzamız, kaşemiz her şeyle var. Ee, bunu satın almak insan, isteyen insan geliyor. Hı hı. Ama... Hava atabileceği bir noktada değiliz tabii ki. Yani, <gülüyor> işte hani şimaya gittik, Maliye gittik, kolumuza evet, bilmem ne evet, çantası taktık gibi evet, olmadığı evet, için evet. bunu da zorlanıyoruz. Yani, aslında hem popüler kültürün içinde evet. hem de kendini biraz o kültürün dışında tutmaya çalışan ve anlamını yitirmeden ilerlemeye çalışan birer e, profildesiniz siz. Aynen, aynen. Bu da çok zor tabii. Zor. E, siz aynı zamanda... Hmm, Şişli Organik Pazarında da komisyon üyeliği yapıyorsunuz, Hı -hı. yaptınız, yapıyorsunuz. Evet. Bu da aslında bütüne hizmet ettiğinizle ilgili çok derin bir ipucu. Çünkü sadece kendi dükkanlarınızı ve kendi şeylerinizi, işinizi kurtarmak ve kendi bencilliğiniz için bir şey yapmak yerine aslında sektörde bütüne hizmet etme çabası içerisindesiniz. Bir ara şöyle bir fikriniz vardı, Organik Ürün Dükkanları Derneği gibi Hı -hı. bir şey kurmak ama o fikir çok hayata geçemedi galiba. Şöyle aslında o fikir hala var. Hatta bugün bile pazarda bazı dükkancı arkadaşlarla bir arada konuştuk. E, bu ekonomik durum nedeniyle bunu ortaya çıkarmak, gerçekleştirmek, ölü bir dernek üretmek hmm. yerine, çöplüğü hmm. atmak yerine daha doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu birlik hala daha var. Kendisiyle görüşüyor. Bir grupları var. Oturup toplantıları yaptığı şeyler var. Çalışmalar var. <gülüyor> Bu gündemde ve mutlaka bir şekilde bir ortaya çıkacak. Ama bir ticari kuruluş derneğe dönüştüğü zaman hmm. mevcut yapısı ve yaptığı kaygılardan dolayı, ticari kaygılardan dolayı samimiyetsiz bir şeye dönüşmesin diye daha doğru bir ...bir çatıda birleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi ne de belki doğru, doğru zamanda bir araya gelecektir diye düşünüyorum evet, gerçekten. çok de biraz önce, zamanı var. Galiba işte ilk komisyon kurulduğu zamanlarda... ...biz zaten kendi içimizde... ...ilk toplantılarımızı yapmaya başlamıştık. Kendi içimizde bir iletişim grubumuz var. Oradan düzenli olarak iletişiyoruz. Ama onun biraz daha aktif hale gelmesi lazım. Bu da sadece bireysel çabalarla olmuyor da... ...herkesin işte her şeyde olduğu gibi... ...taşın altına elini koyup... ...daha birlik bilinciyle yapılması gereken bir şey. Evet. Tabii çok yönlümüzde. Çünkü bu toplu hareket demek ne olursa olsun insanlık adına ciddi faydası olacak bir oluşum halinde olacaktır. Şey, evet, bir bizi şey. gördüğünüz yani Şebnem ve Sinan'ı gördüğünüz her alanda arkasında mutlaka bir gerille hareketi arayın. Yani biz savunduğumuz <gülüyor> felsefedeki bir yerde, bir saçma bir yerde de görseniz yani orada mutlaka biz ekstra savunduğumuz <gülüyor> şeyle ilgili bir şey yapıyoruzdur. Ona mutlaka görmeye çalışın. <gülüyor> çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz Leyla'cığım. Evet, Tohum'da nasıl da ekolojik yaşam programında bugün İstanbul'da iki tane organik yaşam gönüllüsü, çok değerli ve kıymetli Buğday Derneği üyesi, komisyon üyesi, sevgili Şebnem Yılmaz ve Ali Sinan Tüzer'le birlikteydik. Bize dükkanlarını, dükkandaki felsefelerini, zihinlerindeki ve kalplerindeki güzel şeyleri anlattılar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.